Abi'ler selamünaleyküm. Aleykümselam. Ersin kral nerede? Kral yok mu bugün? Eee misafirlikte kız istemeye bittiler ne yaptılar? <gülüyor> ne misafirliğiymiş bu ya? Usta abi burası Hayalhanenin %10'u. Bizim bir görülmemiş %90'ımız mevcut. Yani sosyal medya ağırlıklı oluyor bu. Yani mesela bir YouTube'dan çok ilginç olaylar oluyor abi. Bildiğiniz gibi değil. Hatay'dan devamlı buraya sohbete gelen bir kardeşim var. Nerede o? Göremedim. Burada mı? Burada burada. Nerede? Ha orada mı? Kardeşim, ismini versem olur değil Latif? <gülüyor> <gülüyor> ya çok katlı bir adam Latif ya. Öyle ilginç şeyler yaşamış ki. Fatih abi, hakkını helal ettiğini söyledi. Latif, ondan anlatıyorum. Latif kardeşim bundan bir, bir buçuk önce Fatih abi... ...böyle dibine vuruyor şişenin. Öyle bir kardeşim, böyle bir hayat yaşıyor. <gülüyor>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 Sonra Fatih bir koyuyor sabah kadar. O ders senin, öbür ders benim, şu ders benim, o ders senin. Herhalde böyle sabah 3-4'e kadar değil mi Latif? İzledin. 5'e kadar. Sabah 5'e kadar ayık mıydın? Sabah 5'e <gülüyor> kadar abi. Daha sonra Latif evde ayağa kalkıyor. Böyle tam odadan geçiyor. Tabii hanımı da duyuyor. Hanım diyor yayerek bu saatte ne yapacağım diyor? Nasıl kılacağım diyor? <gülüyor> Lan Elif deli misin? Bir, bir şey demiirdin az önce bir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 Kitabın niye anlatmadınız şu neredeydi, bu neredeydi, bunu herkese ulaştırmamız lazım 50 vakit namaz kılmamız lazım Rusya'ya gidelim Afrika'ya gidelim Avrupa'ya gidelim Dünya'ya o oker satalım öbür salı sohbette yok <gülüyor> <gülüyor> o şevkeli hesabı çok önemli yani orayı 3 ay 4 ay abi cenab Allah biraz ücret verdiğinden lezzet verdiğinden oralar çok hoş gidebiliyor Yavuz ama işin devamını getirmek Mesela, biz üniversitede abi, benim Kütahya Tavşanlı bir arkadaşım var Halil diye. Çok tatlı, çok hoş bir çocuk abi. Sesi de bülbül gibiydi. Halil, seydi abi hep imam yapardık böyle. bir çocuklara salça oluyoruz Fatih abi. Böyle pirsikli, küpeli hayatında hiç namaza daha adım atmamış arkadaşlar. Getiriyoruz abi yemek, muhabbet falan. Halil'i hemen öne atıyoruz abi. Sesi çok güzel. Halil bir başlıyor okumayı. Çocuklar hayatının ilk namazını kılıyoruz Erkan. Dikkat edin o ilk namazlar çok lezzetli olur abi. Tabii çok garibim yani. Namaz kılmayı da tam bilmiyor kardeşlerim. Sonradan sonra da öğreniyorlar. Abi bizim Halil bir okuyor. Fatih abi. Senden güzel olmasın bir sesi var. <gülüyor> Daha Abi bir yapıştırıyor böyle. duha diye Çocuklar namazda böyle. Sübhanallah. <gülüyor> <Aynen abi. gülüyor> evet, Etkileniyor çocuklar abi. Bilmiyor yani. <gülüyor> Bu Halil veriyor sesi abi. Böyle leyle izahsı. Maşallah görüyor musun? Sübhanallah. Allah bir yatırdı abi. abi çocuklar şevklendi, etkilendi. Bizim Halil namazı bitiriyor abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Çocuklar dedi abi dedi. Bizi öldürdün, bizi bitirdin böyle namaz mı olur dedi, Halil mi döndü abi? Sen bir de beni abdesti gör kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hisler. O yüzden Latif kardeşim, his evresi. Yani bu herkese ücret olarak verilebilir, çok dikkat edin ona. <gülüyor> Ama onu devamlılığını sağlayabilmek yani hisler mesela bak dikkat edin abi film izlerken. Filmin sahte olduğunu biliriz değil mi? Evet. Ama ya güleriz ya ağlarız. Yani etkileniriz Mustafa filmden. Demek ki ne oluyor abi? Sahte olduğunu da bilsen insanı çok etkiliyor. hislerine mane oluyor değil mi abi? Mesela babam ve oğlum bilmiyorum izlediniz mi? Benim babam ve oğlumu izleyip ağlamayan tek tanıdığım İrfan. Niye? <gülüyor> Android